diyorum. <Gülüyor> Bekleyen tek pantolon giymek isteyen yerler. Elhamdülillahi <Gülüyor> rabbil alamin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Geçen derslerimizde arkadaşlar yüce Allah'ın lütfuyla "Bema halaqtul cinne ve'l insa illa liya'budun" ayeti üzerine durmuştuk. Bu ayeti değişik açılardan tahlil etmiş, tefsir etmiştik. Ayetin içerisinde geçen <gülüyor> ibadet kelimesi üzerine durmuştuk. İbadetin niteliği nedir ibadet? Tarifi bunun üzerine durduk. İbadet ile itaat kelimelerinin birbirinden tefrik edilmesi üzerine durduk. Bunun lüzumunu işledik. Bu dertte de Kitab-ı Tevhid'in İkinci ayeti birinci babdan okumaya devam ediyoruz. Okuyucumuz bugün gelmemiş. Bu bunlardan fotokopi çektirip her birinizin elinde olursa çünkü henüz bu kitap şeklinde basılmadı. İlk birinci babı ben fotokopi çektirip vermiştim. Diğer arkadaşlar da fotokopi çektirebilirler veya bundan fotokopi çektiririz bir daha hafta artık örebiliriz ya da ara derslerde dağıtabiliriz. Güc <gülüyor> Allah Hazretleri'nin buyuruyor. Velakat ba'sna fi kulli ummetin rasulan Nahl suresi 36. ayet. Anolsun ki biz Allah'a ibadet edin, tagut'tan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir Rasul gönderdik. Her ümmet وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمْمَةٍ buyuruyor Yüce Allah Azze ve Cephe. Her ümmete mutlaka bir Rasul, bir elçi gönderildi. Ve bütün elçilerin gelme maksatları bütün elçilerin anlattıkları şey, <gülüyor> vurguladıkları, üzerinde durdukları, davetlerinin merkezi olan şey buydu. Enli <gülüyor> budullah'a, Allah'a ibadet edin. Bütün resuller bu daveti getirmiştir. Geçen dersinizden de hatırlayın. Biz ne dedik? İnsanlık Yaratılış maksadından saptı. Neyle saptı? Gaflet ile, küfür ile ve şirk ile. Resuller geldi insanları yaratılış maksadına geri döndürmek için. Tekrar yaratılış maksatlarına geri dönsünler diye geldi. Peki, mağdurduk bu maksatla geldiler. Onları yaratılış maksadına geri döndürmek için geldiler. Neyi emretmeleri gerekirdi? Allah'a ibadettir. Çünkü yaratılış maksadı ibadet. Bütün insanların ve cinlerin yaratılış maksadı başka bir şey değil, sadece ibadet etmeleridir. Peygamberler de bu maksat için geldiler. Ta ki onlar yaratılış maksatlarını gerçekleştirsinler ve bu hususta sapmasınlar. Sağa, sola sapmasınlar. İşte bunun için rasuller sözlerine, davetlerine, söylemlerine, davalarına nasıl başladılar? Allah'a ibadet et. Burada Yüce Allah Azze Celle bu ayet-i Kur'an'ın birçok ayetlerinde Resullerin geliş amacını bu şekilde bize açıklıyor. Açın Araf suresini okuyun. Arap suresini okuyun. Başka sureleri okuyun. Yüce Allah Azze Celle buyuruyor. Hud'u kavmine gönderdik. Dedi ki, sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. O halde ona ibadet edin. Salih'i kavmine gönderdik. Dedi ki, sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. O halde ona ibadet edin. O peygamberin kıssası biraz anlatılıyor. Salih aleyhisselamla kavmi arasında geçenler anlatılıyor. Sonra ne yapılıyor? Sonra diğer peygamberin kıssasına geçerken aynı sözlerle başlanıyor. Ruhû kavmine gönderdik. Salihî kavmine gönderdik. Ruhû kavmine gönderdik. Diğer resuller, diğer peygamberler hepsinin ortak davası, ortak daveti, hepsinin söyleni ve çağrısı neydi? <gülüyor> La ilâhe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra bu sözlerini adeta tefsir edercesine ne buyuruyorlardı? Fe'budûhu. <gülüyor> o halde ona ibadet et. Madem ki Allah'tan başka ilah yoktur o halde ona ibadet edin. Yüce Allah Azze ve Celle bu ayet-i de bize Resullerin davetinin ne olduğunu söylüyor. Şeyhül İslam rahmetullahi aleyh bu ayeti Kitab-ı Tevhid isminde yazdığı bu kitaba koyması bir fıkıh ürünü. Başka bir fıkıh var burada. Başka bir incelik var. Başka bir üstün anlayış var. İlk ayetin peşine hemen bu ayeti getirmez. İlk ayet neydi? Yaratılış maksadını bize açıklıyor. وَمَا خَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle neyi buyuruyor? Ee, şimdi hangi ayeti getirdi Şeyhülislam? Rasuller de bu amaçla geldiler. Ey insanlar sizin yaratılış amacınız ibadettir. Rasullerin de gelme amacı, gelme maksadı Kendisine davet ettiği şey ibadettir. İbadet tevhiddir. Tevhid ibadettir. Ve Resuller de buna davet etmiştir. Nasıl başladılar Resuller? Geldiler kavimlerine dediler ki Allah'a ibadet edin. Arkadaşlar her şey rütbıyla bilindiğinden rütbıyla anlaşıldığından bir şeyin kamil olarak en iyi şekilde anlaşılması zıddını anlamakla mümkün olduğundan ötürü Resullerin davetinin ikinci parçası onun mukabili olan şeyi nehyetmekle devam ediyor. Davet nasıl başladı? وَلَقَتْ بَأَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Resul gönderdik her bir ümmete, her bir topluluğa ne kadar ümmetler gelip geçtiyse her birisine biz mutlak surette resul gönderdik niçin yani budullah'a Allah'a ibadet edin diye. Ve tağuttan sakının diye. İşte resullerin daveti özet olarak net olarak bu. <Sbau> resullerin davetinin merkezi, hedefi gerçekleştirmek istedikleri şey bu. Bu ifade de, arkadaşlar bu ayet-i de bize tağut kelimesinin anlamını verecek ipucu var. Nedir o ipucu? İlkin bir emir var bize. Yüce Allah Azze ve Celle ibadete emrediyor. Rasuller geldiler ibadete emrettiler. Sonra bu emrin mukabili olarak, karşılığı olarak, bizde nehi var. Ne emrediliyor? Allah'a ne emrediliyor? Allah'a ibadet. Bu emrin mukabili karşılığı olarak ne var? Bir nehi var. Tağuttan sakınma. Bu tağut nedir ki? Allah'a ibadet emrinin mukabili olarak geldi. İşte bu ayette bize tağut kelimesinin anlamını ortaya koyan bir incelik var. Onun için Şeyhul İslam bu ayetleri ve hadisleri kaydettikten sonra mesail bölümü var. Bakın elimizdeki kağıtlarda şu dipnot bölümleri bize aittir. Onlar kitab-ı tevhidin aslında değil. Kitab-ı tevhid, üstte olan kısımdır. Çizgiden aşağıya olan dipnot kısmı arkadaşlar bizim koyduğumuz açıklamalardır. Bilmem anlatabildim mi? Daha sonraki sayfalarda çeviriyorsunuz ayetleri hadisleri kaydettikten sonra ayet ve hadislerden anlaşılan meseleler diye bir başlık var. Daha sonraki sayfalarda. Sonra diyor birinci mesele, ikinci mesele. Bunlar Şeyhül İslam'ın. Bu meselelerin içerisinde Şeyhül İslam 8. meselede bakın ne diyor? Tagut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır. Bu sekizinci meseleyi Şeyhül İslam nereden fahmetti? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُدْ طَغُودٍ ayetinde. Nasıl fahmetti? <gülüyor> Çünkü bir emir var, Yüce Allah Azze ve Celle peygamberlerin geliş maksadını anlatıyor. Onların geliş maksadı Allah'a ibadet edin diye insanlara emretmeleridir. Onun mukabili olarak bir nehi var, o da tağuttan sakınmak. Allah'a ibadet edin emrinin mukabili tağuttan sakınmak ise bu kelime bize söylendiği zaman tağutun aşağı yukarı anlamını çıkartabiliriz. Demek ki tağut Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Demek ki tağut Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Ve Resuller Allah'a ibadet edin emrinin emriyle yetinmedi, tağuttan içtinabı da, tavuttan sakınmayı da şart koştular. Evet. Ta ki Allah'a ibadet tam olarak tahakkuk edip gerçekleşebilsin. Evet. Ve tevhid tam olarak gerçekleşebilsin. Evet. Çünkü tevhid de nefi ve isbattır. Evet. La ilahe illallah kelimesi de nefi evet. ve isbattır. La ilahe evet. reddetmek, kabul etmemek, illallah ispat etmek. Bütün Resullerin ve Nebilerin daveti de budur. Allah'a ibadet edin. <gülüyor> i̇badet Resuller'in davetinin merkeziydi arkadaşlar. İbadet kelimesini biz açıklamıştık. Neydi ibadet kelimesinin tarifi? Önündeki kağıda bakmadan söyleyebilecek var mı? Bizim öğrendiğimiz tarifi neydi? İbadet mi? Evet, ibadet Bakın, kelimesinin Allah bu ibadet. Allah'a o Evet. Müce rafi onu belirlediği yöneliş evet Yüce Rabbimizin kendisini tazim etmemiz için belirlediği her bir kalbi yöneliş söz ve fiil ibadettir Yüce Allah azze ve celle bunu ne için belirledi onu tazim etmemiz için belirledi onu yücelpelim diye belirledi bazı kalbi yönelişler belirledi bazı sözler belirledi bazı fiiller belirledik. Biz bunlarla onu tazim ediyoruz. Onu yüceltiyoruz. Resullerin daveti işte bunaydı. Allah'a ibadet edin. İbadetinizi Allah'a halis kılın. bu tağud. tavuttan da istinab edin. Yani Allah'tan başka ibadet ettiklerinizin hepsini terk edin, bırakın onlardan uzaklaşın. Bu ayet bu demek. Bu ayet ile ilgili bir dipnot koymuşuz. Ondan okumaya devam edelim inşallah. Okuyucumuz bugün yok. İmam Taberi tefsirinde şöyle demektedir. İlim ehli tağut kelimesinin anlamında ihtilaf etmişlerdir. <gülüyor> Arkadaşlar ihtilaf iki çeşittir. Bir bir çeşitlilik ihtilafı dediğimiz tenevvü ihtilafı. Çeşitlilik ihtilafı denilir. Bir de zıt ihtilaf dediğimiz tenakuz ihtilafı. İhtilaf iki çeşit. İmam Taberi'nin burada ilim ehli tağut kelimesinin anlamında ihtilaf etmiştir derken kastettiği ihtilaf tenevvü ihtilafıdır. Çeşitlilik ihtilafıdır. Yoksa çelişki ihtilafı evet, değil. değil. Çeşitlilik ihtilafı. Yani ortada bir fil var siz dört tane adam götürdünüz. Üç defa görüyorlar fili. Veya körler. Birisi ayağına yapıştı. Ona dedik fili tarif et. Dedi valla sütun gibi bir şeydir. Birisi kuyruğundan tuttu. Dedik ona fili tarif et. Valla dedi ince uzun bir kuyruk gibi bir şeydir birisi borusundan tuttu burnundan o da farklı tarif etti aynı şekilde bu tefsirler çeşitlilik ihtilafında mesela bir ayetin tefsirinde sahabeden, seleften değişik sözler naklediliyor kimisi şudur, kimisi budur, kimisi şöyledir diyor bunlar çeşitlilik ihtilafı ise eğer onlar olayı bir yönden bakarak değerlendirmiş ve bize onu söylemişlerdir. O tefsirleri mesela ijdinat sıratal mustakim bizi sırat-ı mustakime ilerir. Sırat-ı mustakim nedir? Bir sahabe demiş ki İslam'dır. Birisi demiş ki Kur'an'dır. Birisi demiş ki işte Allah'tan korkmaktır, takvadır vs. vs. Bunların hepsi aslında sıratı müstakim mi? Evet. Fakat işi bir sözcükle ifade etmek. Onların üstüne düştüğü için bir sözcükle ifade etmek durumunda kalmışlar ve bir sözcükle ifade etmişler. Bu çelişki değil. Anlatabildim mi? Buna ne diyoruz? Çeşitlilik yani tenavu ihtilafı. Öbürüne ne diyoruz? Tenakuz yani çelişki ihtilafı. Bir kısmı tağut şeytandır demişler. İlim ehlinden bir kısmı bu ayeti tefsir ederken başka ayetleri tefsir ederken o ayetlerde geçen tağut kelimesi için hangi tefsiri tercih etmişler? Şeytandır. Demişler. Daha sonra bu sözü söyledikten sonra İmam Taberi arkadaşlar kendisine kadar ulaşan senetler ile Ömer İbnül Hattab'ın Mücahid'in, Şa'binin, Dahhak'ın, Katade'nin ve Süddi'nin Ömer İbni Hattab radıyallahu anh ikinci halife Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oldukça yakın sahabelerden bu ümmetin fazileti üzerine icma ettiği Ebu Bekir'den sonra bu ümmetin en faziletlisi olan şahıstır. Ondan sonra Mücahid, Şa'bi, Dahhak, Katade ve Süddi arkadaşlar bunların hepsi de tabiinin, sahabe değil, tabiinin büyük imamlarındandır. Tefsirde ün salmış, büyük tabiin imamlarındandır. İmam Taberi ne yaptı? Dedi ki, ilim ehlinden bazıları, tağut şeytandır diyor. Sonra senetleriyle birlikte, bakın Taberi tefsirinin üstünlük, üstünlüklerinden biri budur. Taberi tefsiri, rivayet tefsirleri içerisinde, en yüksek dereceye hail tefsirlerden bir tanesidir. Ve yaptığı makillerin hepsini senetleriyle birlikte kaydeder. Kendisinden Hazreti Ömer'e kadar ulaşan senet ile Hazreti Ömer'in tağut şeytandır dediğini rivayet ediyor. Aynı şekilde bunu tağut şeytandır sözünü Mücahit'den de rivayet ediyor. İmam Şabi'den ve hak'tan ve Katâde'den ve Süddi'den de rivayet ediyor. İmam Taberi bize daha sonra diyor ki İmam Taberi bazıları da tağut sihirbazdır dediler. Tağut kelimesini sihirbazdır diyerek açıkladılar. Yine İmam Taberi kendisine kadar ulaşan tenebler ile bize Ebu'l-Aliye'nin bu da Tabi'nin imamlarından büyük bir zattır. Ve Muhammed'in tağut sihirbazdır dediklerini rivayet edilir her ikisi de tabiinin imamlarından iki şahıstır. Bazı ilim ehli de kavut kahindir dediler arkadaşlar. Kâhin yani medyum. Yeni dilde medyum. kavut kahindir dedi. Daha sonra yine imam taberi böyle diyen ilim adamlarının sözlerini kendisine kadar ulaşan senetler ile naklediyor böyle diyen ilim adamları kimlerdir? Said bin Cüveyr, Refih İbni Cüreyd onlar da ne demişler? Tağut, kahindir. Cabir bin Abdillah'tan da şöyle rivayet eder. Cabir bin Abdullah, radıyallahu anh sahabenin büyüklerinden çok sayıda hadis rivayet etmiş çok değerli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlığını yapmış onunla beraber bulunmuş Yüksek dereceli bir sahabe. Ona aralarında hüküm vermesi için kendisine başvurulan tavhutlardan sordular. Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 60. ayetinde münafıkları bize anlatıyor. Ve onlar hakkında buyuruyor ki tavhuta küfretmeleri emrolunmuşken ona muhakeme olmak onun hükmüne başvurmak için gidenleri görmüyor musun? Bir de tutmuş sana sana indirilene senden öncekilerine indirilene iman ettiklerini iddia ediyorlar. Halbuki tutuyorlar bu iman onlara tağuta küfretmeyi gerektirdiği halde ne yapıyorlar? kavutun önüne gidiyorlar muhakeme olmak için. Onun hakemliğine, onun hükmüne müracaat ediyorlar. Şimdi buradaki tavut nedir? Ne demek bu tavut? Nereden çıktı bu tavut? Cabir bin Abdullah'a soruluyor. Ne soruluyor? Aralarında hüküm vermesi için kendisine başvurulan tavutlar kimlerdir? Cabir bin Abdullah radıyallahu ahu ki: Bir tane Cüheyne'de, bir tane etlemde olurdu. Bu şekilde her mahallede bir tane bulunurdu. Onlar yani o tavutlar üzerlerine şeytanın indiği kahinler. Onlar üzerlerine şeytanların indiği kahinlerdir. Bu Cabir bin Abdullah'ın bu sözü, bu tefsiri yine arkadaşlar tavut şeytandır tefsirine delalet ediyor. Ve Cabir bin Abdullah diyor ki tavut kahinlerdir. Onlar üzerlerine şeytanlar inen kahinlerdir. Anlatabildim mi? Yani meseleye başka bir yön getiriyor. Başka bir pencere açıyor. O tavutlar insanların arasında heva ve heveslerine göre hükmederler. Onlar kimlerdir? Üzerlerine şeytanlar inen tavutlardır şeytanlar inen kahinlerdir. İşte onlar tağutlardır. Daha sonra İmam Taberi şöyle diyor. Bana göre tavut hakkında doğru söz şudur. Tabi İmam Taberi bana göre deyince çok büyük önemi var. Şimdi ben bana göre dersem benim ağırlığım kadar önemi var. Öyle değil mi? Ama İmam Taberi bana göre derse bizim imamlarımızın Büyüklerinden bir zat İmam Taberi oldukça değeri büyük. hadiste fakat da e, imam derecesine ulaşmış ve mutlak müttehid olan bir şahsızdır. Onun tefsiri tefsirlerin en değerlilerindendir. Ve kendisinden sonraki tefsirlerin tümüne onun tefsiri kaynaklık etmiştir. Açın İbni Kesir tefsirini bakın. İbni Kesir tefsiri arkadaşlar Taberi Kesir'inin bir muhtasarıdır. Kısaltılmışıdır. Yani İbni Kesir dirayet yönü dışında kitabına aldığı rivayetlerin çoğunluğunda Taberi'ye istinad eder. Taberi'den nakiller yapar. İmam Taberi mutlak müçtehitliş makamına ulaşmış. Kendisi istihad eden herhangi bir imamı taklit etmeyen Ebu Hanife Şafi Ahmet Malik onlardan herhangi birinin mezhebine tabi olmayan, kendi usulü olan, kendi içtihadı olan, kendi mezhebi olan müstakil bir ilim adamı. Büyük bir imam. Teksirde insanların imamı. Onun için onun lakabı nedir? İmamul ül Mufessirin. Teksircilerin imamı. Ne diyor İmam Taberi? Bana göre tağut hakkındaki doğru söz şudur. Bunları aktardıktan sonra Şimdi burada Selefin tağut kelimesine yaklaşımı tağut kelimesini tesir etmesi bizim için çok ibretler üzerinde durup düşüneceğimiz başımızı eğip tefekkür edeceğimiz şeyler veriyor bize. Selef bugün arkadaşlar tağut kelimesinin etrafında Kıyametler kopartılıyor. Biliyorsunuz etrafında kıyametler kopartılan çok kelimeler var. İlah kelimesi, tavut kelimesi, küfür kelimesi, şirk kelimesi. Herkes bu kelimelerin üzerine bir şeyler bina ediyor. Mesela bir adam sohbetinin başına tağut kelimesini açıklamakla başlıyor. Sohbetten çıkarken onun üzerine Tamamen koşkoca bir fikir yapısını, bir ideolojiyi, bir cemaat yapısını bina etmiş oluyor. Öyle çıkıyor sohbetten. Yani tavut kelimesinden çıkıyor o cemaatin. Bugün öyle cemaatler var ki tavut kelimesi ve ilah kelimesinin tefsirinden türemiş o cemaatler, o gruplar, o yönelişler. Bugün dünyada öyle takalar, öyle cemaatler, öyle gruplar var ki tavut kelimesine getirdikleri yorumdan olmuşlar cemaat. Yani diğerlerinden ayrılmaları ve kendi başlarına bir cemaat olmaları tavrıt kelimesindeki tefsirleri yüzünden. İlah kelimesindeki tefsirleri yüzünden. Çok parlak yorumlar var. tavut kelimesi üzerine. Açın bakın kitapları. Özellikle biz geçen derste söz konusu ettiğimiz Siyasal İslamcı ideologlar Öyle deniliyor ya. Yani muhalifleri onlara öyle isim takıyorlar. Siyasal İslamcı ideologlar. Ideolo yani İslam'ın ideolojik boyutuyla yorumlayanlar. Onların fağut kelimesi hakkında söyledikleri şeyler çok parlak. İnsanın kalbini etkileyen çok acayip sözler. Okuduğunuz zaman çok etkileniyorsunuz. Söretin tesirini bir tarafa koyalım. Onların yaptığı tefsirleri bir tarafa koyalım. Hazreti Ömer, Resulullah'la birlikte bir ömür geçirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yakın arkadaşlığına erişmiş. Müminlerin halifesi olmuş. Ve hakkında söylediği haktır. Allah Ömer'in diline hakkı yerleştirmiş diye müjdeler verilmiş birisi birçok sözünde Rabbine muvafakat etmiştir. Ömer bin Hattab sahabenin en yükseklerinden bir şahsı. Hatta Ebubekir'den sonra ondan daha üstün, daha faziletli birisi yok. Ve Tâhut hakkında bir tefsir yapıyor. Diyor ki: Tâhut şeytan. Yani birileri için bu ne kadar basit bir durum. Şey. Birileri eğer siz bunu Hz. Ömer'e nisbet etmeden söylerseniz bir mecliste deseniz ki tağut şeytandır. Böyle gülümserler bıyık altında. <gülüyor> Kahkafa da atabilirler. Hatta sizi basitlikle hatta ya, anlamamakla ve buna benzer şeylerle nitelendirebilirler. Ama bu sadece Ömer'in görüşü de değil. Seleften, tabi imanlarından tefsirde ün salmış, zilekler, rükümlerden, dinin esaslarından nakla olunmuş bu. Mücahit'den, Şa'biden, Dahhak'tan, Katade'den nakla olunmuş. İkinci tefsire bakıyoruz, ikinci tefsirde bir o kadar. Basit, sade. Tağut, sihirbazdır. Üçüncü tefsire bakıyoruz, tağut, kâhimdir. Şimdi, bu Birileri, ben geçen ders e, onları söyleyecektim de bunları unutmuşum. Birileri ibadet kelimesini yanlış tefsir etmekten, tağut kelimesini yanlış tefsir etmekten öyle bir noktaya geliyorlar ki, bunların fikirlerindeki sapma öyle bir noktaya geliyor ki, mesela birisini vakfediyor. Abi diyor ki, çok şuurlu bir Müslüman. Sağlam, iyi bir kardeşimizdir. Çok şuurlu. Acaba hangi vasfından onun şuurlulukla nitelendiriyor? Mesela 5 vakit namazını camide cemaatle kılar. Tevcut namazlarını hiç bırakmaz. Pazar Perşembe oruçlarını iyi tutar. Diye mi? Hayır. Bu yine ideolojik yorum getirenler çok şuurlu Müslüman diye birisini nitelendirdikleri zaman şu açıdan meseleye bakıyorlar. Abi devrimci, fikirli, <gülüyor> tam ha, ya. yani böyle dava adamı. Tam. Ama namaz, ama pazartesi peşembe orucu, ama gece namazı. <gülüyor> ha. Şimdi aynı şey tağut teksirinde de geçer. Arkadaşlar, yani Sahabe-i Kiyam radıyallahu anhum ecmain bugünkü yetişen gençler gibi ve şu son yüzyılda yazılan şiir kitapları, bazı kitaplar gibi o kitaplarda olan tavutun bu tefsirini bilmiyorlardı. Yani. Biz buradan şu noktaya ulaşabiliriz. Ne dersiniz? <gülüyor> Sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim yönetimcilere karşı ve zalim yönetimlere karşı baş kaldırma ruhunu yerleştirmemiş miydi? Yerleştirmiş. Yerleştirmişti de. Yerleştirmiş. Niçin bu tefsirde yok? Yani niçin Hazreti Ömer radıyallahu anh bu kadar basit bir surette kahut <gülüyor> şeytandır diye tefsir ediyor? Niçin Hazreti Ömer'in ağzından ve diğer sahabenin ve tabiinin ağzından zalimlere boyun eğmeyin? gibi sözler işitmiyoruz. Haklar, özgürlükler. Yani bu sizin üzerinizde duracağınız ve dikkat edeceğiniz bir nokta olsun arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabını o kitabın indiği topluma o kitabın üzerine indiği insanların anlayışına göre anlamak kitabı anlamak hususundaki en salim anlayış. Ha. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabı hangi toplumda indi? Hangi ortamda indi? Ve kimlerin üzerine indi? Onlar biliyorlardı. O gün o kelime neyi ifade ediyor diye. Ne anlama geliyor diye. Şimdi dillerin tarihini okuyun arkadaşlar. Diller üzerinden yüzyıllar geçtikçe sayısız değişikliğe uğrayan Sayısız değişikliklere maruz kalan şeylerdir. Her dil mutlaka üzerinden asırların geçmesiyle birlikte eski asra nispeten birçok değişikliklere uğrar. Birçok değişikliklere maruz kalır. Kelimelerin anlamları değişir. Hatta Kur'an geldikten sonra Arapçaya farklı bir yön vermiştir. Mesela Kur'an inmeden önce salat denildiği zaman bir Arap ruku, secde, kavme celsesiyle namazı mı anlıyordur? Evet. Hayır. Doğru. Salat kelimesine Kuran namaz anlamı yükseldi. Yükledi. Ondan önce salat denildiği zaman bir dua anlaşılıyor. Öyle değil mi? Evet. Aynı şekilde. Ruku. Ruku ve aç lügat demektir mutlak olarak eller ile dizi tutmak ve sırtın dümdüz olması hayır şöyle bir evlişte rükudur nitekim sünnet inkarcıları ben kendim şahit oldum rükuyu nasıl yapıyor böyle yapıyor adam rükuyu yani sadece kafasını eğiyor şimdi beraber yan yana namaz kılıyoruz yani camideyiz o da camiye gelmiş yanında namaz kılıyoruz neyse imam uyuduk kıyamı yaptı imam Rükû, Allah'a hattı, hepimiz gittik, o ayakta. Ya niye gelmiyor bu? Neyse, <gülüyor> <Meyden, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> rükû böyle yapıyor adam. Böyle indiriyor ellerini, böyle kafasını böyle indiriyor, saygı duruşu gibi. Al sana rükû. Lugatta buna da rükû denilebiliyor yani. Azıcık bir eğilice bile rükû denilebiliyor. Fakat hakikatte şeriat geldikten sonra, Kur'an indikten sonra... Kur'an rükû kelimesine başka bir anlam yüklemiş. Nedir o? Eller dizleri kavrayacak, sırt dümdüz olacak. İşte budur rükû. <gülüyor> Diller böylelikse değişime uğruyor arkadaşlar. Mesela fıkıh kelimesinin sahabe arasındaki kullanılışı ile sonraki asıllardaki kullanışı farklıdır. Yakin kelimesinin sahabe neslindeki kullanılışı ile sonraki nesillerdeki kullanışı farklıdır. <gülüyor> bunun gibi birçok kelime var ki ilk nesillerde farklı anlamlarda kullanılmış sonra yine nesillerde farklı anlamlarda bir, kimin kelimeler, kelimeler hakkında ve ayetlerin hakkında kimin tefsirine müracaat edeceğiz Kur'an'ın üzerlerine indiği seletin tefsirine müracaat edeceğiz Kur'an'ı onlar fahmettiler onlar anladılar ve Kur'an'ı yaşadılar hayatları boyunca Onların yaşantısı Kur'an'ın tefsiridir. Onların sözleri Kur'an'ın tefsiridir. Onun için selefin tefsirine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kaynağı olan vahyin bizzat bildiricisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir ömür beraber yaşayan sahabenin Allah'ın kitabı hakkındaki tefsiri hüccettir. Hususen aleyhine başka bir sahabenin sözü olmadığı zaman. Şimdi müzik hakkında, biraz önce müziği konuşuyorduk biz. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mes'ud ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Diyor ki, Abdullah bin Mes'ud Allah'ın adına yemin ederek lehvel hadih şarkıdır dedi. Allah'ın adına yemin etti. Dedi ki Allah'ın adına yemin olsun ki Kur'an'daki andaki l hadif şarkıdır. Daha sonra bir alim kalkıyor. Diyor ki lahve hadisin hadifin şarkı diye tefsir edilmesi yanlıştır. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas ve Cabir bin Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve bir ömür beraber bulunmuş insanlar bir ömrü beraber bulunmuş insanlar. O şimdi biz onun sözünü terk edip bir alim öyle diyor İbni Hazm'ın müzik hukukun hususundaki sözünü reddederken ey İbn Hazm diyor biz onun varın sözünü terk edip sen asırlar sonra gelmiş birisiyken senin sözüne mi itibar edeceğiz? Lahver hadisin tesirinde. Lahver hadis şarkıdır. Çünkü selaf böyle anlamış. Ve onlar Resulullah'la birlikte bir ömür yaşamışlardır. Kur'an'ın en iyi bir şekilde insan Kur'an'ın kendilerine indiği insanları tanıyarak onların sözleriyle onlardan gelen nakillerle anlayabilir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu maddesi nedir hocam? Kelime anlatabilirim. Boş söz. Boş, boş söz deme. Lahuv oyun, eğlence. Hadis söz demektir, boş söz demektir. <gülüyor> Taberi ne diyor? İmam Taberi arkadaşlar, seleften gelen dedik ya, bu nedir? Bir tanamhu ihtilafıdır, bir çeşitlilik ihtilafı. Birisi diyor şeytandır, birisi diyor sihirbazdır, birisi diyor kahin nedir? Peki İmam Taberi ne diyor? İmam Taberi Allah rahmet etsin bu görüşleri bir araya getirerek tavut kelimesinin asli anlamını bize sunuyor. Hı -hı. O da ayette tehmetliğimiz anlamdır. Hı -hı. Ve şeyhul islam Allah ona rahmet etsin onun da sekizinci mes'ele başlığı altında zikrettiği anlamdır. tavut kelimesinin anlamı. Bu tavut kelimesinin birinci birinci ve asli anlamındır. Bir de kelimelerde arkadaşlar bir asli anlamlar olur, bir de yan anlamlar olur. Mesela Yüce Allah Azze Celle buyuruyor ki fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Buradaki fitne bir anlamda. Ve şirk demektir. Yüce Allah Azze Celle eğer biz Kur'an'ı Selef'in anladığı gibi isek nasıl yola çıkacağız? Başka bir ayette Yüce Allah Azze buyuruyor ki kadınlar çocuk çocuklar sizin için birer fitnedir. Şimdi kendisiyle savaşmamız gereken fitne nedir? Kadınlar ve çocuklar mı? Yani fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar. Kadınların ve çocukların ortadan kalkması mı lazım? Dinin yalnız Allah'ın olması için. Demek ki bu ayetteki fitne farklı bir anlamdadır. Öbür ayetteki fitne farklı bir anlamdadır. Bir kelimenin asli bir anlamı vardır esas olarak. Fitne kelimesinin asli anlamı imtihan demektir. Hakiki ve asli anlamı budur. Fakat kullanıldığı yer itibariyle farklı bir anlamda kullanılmış olabilir. Ya da ikinci bir anlamda kullanılmış olabilir. İmam Taberi ne diyor? Tağut, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen böylece Allah'a karşı tuğyan sahibi olan her bir şeydir. Tağut, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen, böylece Allah'a karşı tuğyan sahibi olan her bir şeydir. Aşırı azgınlık. Bu, dikkat edin, ister ibadet edenler üzerindeki kafir ve galebesinden kaynaklansın isterse ibadet edenlerin kendi itaatlerinden kaynaklansın her ikisi de aynı. yani ibadet edilen tağuttur Allah'tan başka her ibadet edilen nedir? Ne tağuttur bu ibadet Allah'tan başka ona ibadet ediliyor ya iki şekilde olabilir bir onun kahır ve galabesinden ibadet edilen kahır ve galebe kurmuş kendisini ibadet edenlere yani zorla boyun eğdirerek kendisine ibadet ettiriyor. Evet. Bu, bu, bu nedir? Bu tağuttur. Aynı şekilde arkadaşlar ibadet edenlerin kendi itaatlerinden kendi gönülleriyle yaptığı kendi istekleriyle yaptığı ibadetten kaynaklanan tavut o da tavut. Yani ibadet edenler kendi istekleriyle, kendi gönüllerinden gelen itaatle bunu yapıyorlarsa o da tağuttur. Zoldur. İbadet ha, edilen zorla boyun ediyorsa o da tağuttur fark etmez. Devam ediyor. Bu mabudun, bu ibadet edilenin insan veya şeytan veya tutlar olması veya bunlar dışında herhangi bir şey olması mümkün. Tavut, insan olabilir, şeytan olabilir, putlar olabilir, eslam elsan olabilir, fark etmez, hepsi aynıdır. Bunlar dışında başka bir şey de olabilir. O halde ayetin anlamı şöyledir. Şimdi bize ayeti tesir ediyor. Fakat bu e, alıntı yukarıda söylememişiz. Bakara 256. ayeti. Bakara Suresi'nin 256. ayeti. Yani bizim yukarıdaki ayetimizi tefsir etmiyor. İmam Taberi bu sözleri tavut kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de ilk defa geçtiği Bakara 256. ayette bu tefsirleri naklediyor. Hazreti Ömer'den, Cabir bin Abdullah'tan, diğer kataddeden, Süddi'den ve Mücahid'den bu tefsirleri naklediyor. Hangi ayetin tefsirinde? Bakara 256. Şimdi Bakara 256 ayeti nedir? O ayet biz burada e, mesail bölümünde o ayeti göreceğiz. "Men yakfur bi't-taguti ve yu'min billahi faqad istemsaka bil 'urwati'l-vusqa." Bu ayet Bakara 256. ayet. "Men yakfur bi't-taguti." Her kim taguta küfreder. Yani baş kaldırır, reddeder, onu tanıman inkar eder. Ve Allah'a iman ederse Fakat istemsaka bil urvetil O sapa sağlam bir kulpa tutunmuştur. O kulp için kopmak ihtimali bile yok. yüce Allah da bize cennetin kullarına taguta küfür etmeyi, yani onu kabul etmeyi, reddetmeyi ve Allah'a iman etmeyi emretti. Şimdi bu 250, 256. ayet hakkında imam tabeli ne diyor? Diyor ki ayetin anlamı şöyledir. Her kim Allah'tan başka bütün mabudların rububiyetini bayıp reddeder. Onlara küfreder. Allah'a iman ederse. Yani ilah, rab ve mabud olarak Allah'ı tasdik ederse o safa sağlam bir kulpa yani kendisini Allah'ın azap ve gazabından kurtaracak bir kulpa yapışmıştır. İşte فَمَنْ bir بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ ayetinin tefsirini İmam Taber'i böyle kastediyor. Böyle tefsir ediyor. فَمَنْ bir بِالْتَغُوتِ Yani her kim Allah'tan başka bütün mağbutların rububiyetini tanımayıp reddeder. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah'a iman ederse, yani ilah, Rab ve mağbud olarak Allah'ı tasdik ederse Fakat bil O safa saklan bir kulpa yani kendisini Allah'ın azap ve gazabından kurtaracak bir kulpa yapışmıştır. Camiul Beyan tefsirinin e, İmam Taber'inin tefsirinin ismidir. Bakara suresinin 256. ayetinin tefsirinde bunları kaydediyor arkadaşlar. Demek ki Resullerin davetini bir insan kapsamlı olarak kavrarsa arkadaşlar Resullerin ne için geldiğini ve hangi şeye davet ettiğini bir insan kapsamlı olarak kavrarsa onun için ibadet kelimesinin ilah kelimesinin tağut kelimesinin anlaşılması, vehmedilmesi müşkil bir husus değildir. Resuller ve hususen Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de geldiği zaman neye davet etti? Neye çağırdı? Hangi şeyin davetçisiydi Resul sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi Şeyhul İslam o ayetleri, hadisleri naklettikten sonra mesail başlığı altında zikrediyor ya oradaki meselelerden bir tanesi biz onları tek tek okuyacağız inşallah oldukça büyük önemli bir fıkıhtır. İkinci mesele diyor ki ibadetin aslı ancak tevhiddir çünkü rasuller ile toplumları arasındaki çekişme ve düşmanlık onun hakkındadır. Bugün bu meselede de yani rasuller ile toplumları arasındaki çekişme niçindi? Niye kavga ettiler? Niçin çekiştiler? Bu meselede de valalet ve bir ata satmış olanlar var. Neydi? hangi meseleydi onları onların arasını bozan. Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani la illah illallah çağrısına başladı. Bu la illah illallah ne anlama geliyordu ki Ebu Cehil, Abu Ulay'a kabul etmek istemiyorlar. Diğer Mekke'lere kabul etmek istemiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe çağırdı onları. Onlara davette bulundu. Ve dedi ki, sizden tek bir kelime istiyorum. Eğer o kelimeyi söylerseniz bütün Araplar size itaat edecek. O kelimeye yapışırsanız bütün Araplar size boyun eğecek. Dediler ki, ey yeğnim, bir değil, on kelime söyle. Evet sen bir kelime istiyorsun, biz biz değil on kelime söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki deyin la ilahe illallah ve ne yaptı senin ellerin kurusun dedi Ebu Leheb ve, ayağa ve dedi ki bizi bunun için mi topladın bir kelime tek bir kelime ne var bunda ya? <gülüyor> yani Ebu Lehebi örkelendiği şey neydi? Mekkeliler niye biremiyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıdıkları halde onun emin güvenilir olduğunu bildik herhalde. Alp topladı. Ne dedi onlara? Desem size şu dağın arkasında ordu var. Üzerimize ya sabah ya akşam baskın yapmak üzeredir. İnanır mısınız? Evet, evet dediler biz senin sözünü takdik eder inanırız. ne zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve şu kelime döküldü la ilahe illallah ortalık karıştı kıyamet peki niye çekişiyorlar Rasuller ile toplumları arasındaki çekişme ne yüzdendi kavga, husumet hangi sebep ileydi siyasi miydi Resul sallallahu aleyhi ve sellem yönetime mi talip olmuş? Onların makamlarını, mevkilerini elde etmek mi istiyor? Ya da onlara bir düzen, bir sistem sunmuş. Bu sistemi kabul edeceksiniz. Ve Mekke'de bu sistem uygulanmalıdır. Mı diyordu. Hayır. Neye çağırıyor? <gülüyor> Kavga neydi? Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah var diyor. Onlar da yok canım hadi oradan. Öyle mi diyorlar? Yılıyorlardı. Da Mekke müşrikleri hakkında Yüce Allah Azze bize haber veriyor diyor ki onlara sorsan gökleri kim yarattı derler ki Allah yarattı onlara sorsan sizi kim yarattı size bu gözleri bu kulakları veren kim bunlar kimin? ne derler Allah derler hatta bir ayette aziz ve, ve alim. alim olan Allah yarattı şimdi bir müslümana çıkıp dışarıda sorsan seni kim yarattı yani aziz ve alim olan Allah yarattı. Diye diyemez. diyemez çok olursun bana, öyle değil mi? <gülüyor> onlar diyorlar da aziz ve alim olan Allah yarattı. <gülüyor> e peki kavga niye? Öyle değil mi? Çekişme miydi? Şimdi ben böyle anlatırken çok kişiyle rastladım. Böyle anlatıyordum sonra ona soruyordum. <gülüyor> Problem neydi? Diyor onlar peygam o bir ilahiyatçı dedi ki o dedi, onlar dedi, peygamberimizin peygamberliğini kabul etmiyorlardı. Haşa. Asli sebepte muydu? Onlar, eğer Resul kendilerine sallallahu aleyhi ve sellem, havalarına uygun bir din getirseydi, onu kabul etmeyecekler miydi? Gelip teklif yapmadılar mı? Bir sene senin ilahına, bir sene bizim ilahımıza. Öyle değil mi? onu sadece Haşim oğullarına bir peygamber kabul etmezler miydi? Hepsine ederlerdi. Mesela la ilahe illallah. Aradaki çekişmenin sebebi buydu. Resulü sallallahu aleyhi ve neye davet ettiğini bilirseniz onun zıttı olan neye küfrettiğini de bilirsiniz. Neyi kabul etmeye davet ettiğini bilirseniz neyi reddetmeye çağırdığını bilirsiniz. hangi şeyin bayrağını taşıdığını bilirseniz hangi şeyleri bırakıp terk ettiğini de bilirsiniz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de küfrettiği ve insanları küfretmeye çağırdığı tağutlar kimlerdi? Putlardı. Allah'ın adına yemin olsun ki putlardı. Ve bütün ihtilap bütün çekişme, bütün kavga, bütün husumet ve bedir ve uhud ve de putlar yüzündendi. Kardeşin kardeşin kanını dökmesi babanın oğula düşman olması hepsi putlar yüzündendi. Bir taraf iddia ediyordu, dava ediyordu ki bu putlar Allah'ın samimi ve sevgili kullarıdır. Ve biz onlara sunduğumuz Saygı ile, tazim ile, ibadet ile, dua ile Allah'a Allah yaklaşıyoruz. Öbür taraf da diyordu ki, Sizin bu Allah'ın yanı sıra yalvarıp durduklarınız var ya, Bir çekirdeğin incecik zarını bile yaratamazlar. İşte kavga bu. İslam, Fatiha suresinin tefsiri sırasında, Diyor ki, bu satırların yazarı, bu Kitab-ı Tevhid'in müellifi. Diyor ki, şimdi sen zannetmek diyor, bizimle muhaliflerimiz arasındaki kavganın sebebi, onların bizi ya da bizim onları tekfir etmemiz, reddetmemizdir. Bizimle muhaliflerimiz arasındaki kavganın sebebi, فَلَا <gülüyor> تَدْعُوا allahi اللّٰهِ Ayetidir. Bu yüzden diyor bizim kanımızı helal gördüler. karalarımızı helal gördüler. Bizim mallarımızı helal gördüler ve bu yüzden benim aleyhime fetva çıkarttılar. Bizim aleyhimize fetva çıkarttılar. Her kimin yanında onlara ait bir mal varsa o malı iade etmesin. Çünkü onların malları helaldir dediler. Böyle fetva çıkarttılar. Bütün bunun bunun sebebi neydi? فَلَا تَدْعُوْ ma اللّٰهِ اَهَدًا Allah'ın yanı sıra hiç kimseye dua etmeyin. Bu ayet, bütün çekişme, bütün kavga, bütün kusurmak hep bunun üzerindeyiz. Ne zaman bir Müslüman ayağa kalktı dedi ki, Allah'ın yanı sıra sizin yalvarıp durduklarınız hep birer dağıtıldır. O zaman öfkeleri tepelerine çıktı. İşte kavga buydu. Allah'ın adına yemin olsun ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke müşrikleri arasındaki kavga da buydu. Neye davet ettiğini bilirseniz, neyi reddettiğini de bilir. İşte Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin merkezi, işte Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin hedefi, işte gerçekleştirmek istediği şey. Bilmem anlatabildim mi? Bu açıklama devam ediyor. Tavut hakkındaki. Bu dipnotu da inşallah bir dahaki dersimizde okuyacağız. Daha sonra bir dahaki dersimizde "Vaqa rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânen" ayetini de okuyabiliriz. Sonra "V'abudullâhe ve lâ tüşrik bihi ayeti var. Daha sonra da Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadis var. Böylece birinci babı inşallah okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu derste belki bitirseydik daha güzel olurdu ama inşallah öbür kısmı e, bu dipnotun diğer kısmı bir dahaki haftaya kalsın. Cüce Allah Azze ve Celle fehmimizi, fakrımızı artırsın. Amen. Arkadaşlar fevri davranmak yani acelecilik birden çıkış yapmak kişinin kaybetmesine sebep olabilir. Onun için Yüce Allah Azze Celle buyuruyor ki dinleyin anlayın size İslam selamıyla selam verenlere geçici dünya Fatini gözeterek sen mümin de değilsin demeyin. Ben bu ayetteki en baş kısmı şahit getiriyorum. Dinleyin, anlayın. Dinleyin, anlayın. Daha sonra ayak karşı çıkacaksanız çıkın. Bu her meselede bizim böyle yapmamız lazım. Eğer febri hareket edersek kalp kırarız, gönül yıkarız ve hayırlardan mahrum olabilir. Hayırlardan mahrum olabilir. Olur ki biz bir hocadan bir şey işitiriz, bir derste bir şey işitiriz, onun söylediği yüzde yüz haktır, fakat bizim yanımızda o bilgi yoktur. Olur ki böyledir. Onun için dinleyin, anlayın. Yüce Allah A.C. fehmimizi, fıkhımızı artırsın inşallah. Anlamaya da çalışalım. Zaten ben az durumda arkadaşlara ders yapıyordum, onlara demiştim. Benim için dersi dinleyen arkadaşlardan en değerlisi veya beni dinleyenlerden en değerlisi soru soranlar. Çünkü bir insan hiç işkillenmiyorsa iki alamet var. Bir, dinlememiştir. İkincisi, alimdir yani e, sormuyor hiç işkirlenmemiş demek ki her dinleni zaten önceden biliyordu tamam dedi bu böyledir anladı <gülüyor> bir bu ihtimal var ikinci ihtimal dinlememiş bakmış ama dinlememiş seyretmiş yani dudak iniş çıkışlarını seyretmiş çıkan sesler kulağına vurmuş ama dinlememiş onun için <gülüyor> anlamadığımız soruları, anlamadığımız meseleleri tahkik etmeye çalışalım. Ha, bazı meseleler zaten sırayla önümüze gelecek. Bazı meseleler zaten sırayla önümüze gelecek. Peki <gülüyor> subhane, e, soru soru mu Dua kavramını al bir şey atabilir misin? Dua. Nasıl insan Allah Hazreti Ceyli'nin dua edebilir yani? Biraz bilgi Bununla ilgili Kitab-ı Tevhid'de hususi bab başlıkları da var. Yani biz onları teker teker inşallah önümüze geldiği sürece okuyacağız. Dua ibadetin özüdür. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua huval ibadah buyurduğu gibi. Dua ibadetin özüdür. Esasıdır, aslıdır. Burada birinci dersi eğer iyice e, fehmettiyseniz insan arkadaşlar tarih boyunca her neyi, her kimi ilah edinmiş ise bazen yıldıza, bazen güneşe, bazen puta bazen taşa, bazen ağaca bazen ölülere ibadet etmiş, yalvarmış tapmış, sığınmış onlardan El açmış dua yardım etmelerini istemiş. Her neyi bu şekilde ilah edilmiş ise mutlaka bir faydayı elde etmek ve bir zarardan korunmak için. Yani insan ilah edilme ihtiyacı içerisinde yaratılmış. Faydaları elde etmek ve zararlardan korunmak için. Mutlaka kendisinden daha bilgili, daha güçlü, daha kuvvetli ve yüksekte olan, kendisinden daha yüksekte olan bir zata sığınma, yalvarma gereksinimi var. İnsanın ruhuna ve özüne bu yerleştirilmiştir. Şirk ehli kendisine yönelecekleri ilahlarını tayin etmekte başarısızlığa uğradılar. Tevfik'e nail olmadılar. Allah subhanahu ve ta'ala sırf kendisine yönelmemizi, kendisine sığınmamızı, kendisine el açıp dua etmemizi bizden talep ediyor. Ve buna emrediyor. Çünkü Allah insanı, biz bunu bu derste tekrarlamış mıydık? Allah insanı sınırsız istek ve ihtiyaçlar içerisinde yarattı. Bunu ezberleyin. Bak bizim eski derslere katılan arkadaşların hepsi bunu ezber yapmışlar. Allah insanı sınırsız istek ve ihtiyaçlar içerisinde yarattı. Daha sonra bu istek ve ihtiyaçların giderilebilmesi için kendisine yönelmemizi emretti. İşte biz bu yönelişe ilah edinme diyoruz. Bunun için kitaplar indi, bunun için rasuller gönderildi. İbadetin özünde bu vardır. Kalbin Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelmesi sığınması, yalvarması, dua etmesi. Dua çağırmak demek. Dua ile davet de aynı kökten. Çağırmak demek. Yani bir ilahi var ya, suver kuşlarıyla kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yani da davet edeyim, yani dua edeyim demek. Bilmem anlatabildim mi? Davet edeyim, dua edeyim. Sana yalvarayım, sana çağırayım. Bana yardım etmeni senden talep edeyim. Onun için Sığınmak duadır. Yalvarmak duadır. El açıp acizliğini izahar etmek duadır. Dua bir de ikiye ayrılır. İbadet duası ve mesele, istek duası. Bir dua vardır. Kişi, ubudiyetini, kulluğunu, acizliğini Yüce Allah Azze arz eder. Herhangi bir talebi olmaksızın. Peygamberlerine çağırır ki: "Sen güçlüsün, ben acizim. Sen büyüksin, ben küçüğüm. Sen alemlerin Rabbisin, ben senin yarattığın sadece bir kulum. Allah'ım! Sen beni cehennem azabından koru." Bu ibadet, ubudiyet duası cinsindendir. Ve zikirlerin tümü de bunun içerisine girer. Bir de mesela duası vardır. Bu da, Ya Rabbi, çocuğum olmuyor. Sen ise her şeye gücün yeter. Bana bir çocuk lütfen. Ya Rabbi, beş çocuğum oldu, beşi de kız. Sen bana bir oğlan çocuk Bu da mes'ele duası. Her iki duanın da Allah Subhanahu ve Taala'ya yöneltilmesi fazlidir. Yüce Allah Azze ve Celle'den gayrısına yöneltilmesi kat'iyetle haramdır ve şir. Siz Kur'an-ı Kerim'i tetkik edin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i inceleyin. Orada ilah kelimesinin ibadet edilen anlamına geldiğine dair sayısız deliller göreceksiniz. İbadet, dua kelimesi, duanın ibadet olduğuna dair sayısız deliller göreceksiniz. Yüce Allah Azze mesela, A'raf suresinin başında buyurur ki: Şimdi baksanıza şu sizin Allah'ın yanı sıra yalvarıp durduklarınıza. Orada doğal akışı geçiyor. Sizin Allah'ın yanı sıra yalvarıp durduklarınıza. Eruni <gülüyor> gösterin bana. Maza halaq min el-ard. Onlar yer yüzünün hangi cüzünü yaratmışlar? Bu ayet Tevhidin çok kuvvetli hüccetlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Yüce Allah Azze ve Celle kutların Kur'an Kerim'de Allah'ın tevhidi takrirle dişi, anlatışı anlatışı böyledir. Yüce Allah Azze ve Celle kutların acizliklerini, güçsüzlüklerini ortaya koyar. Hususen onlardan, bakın dikkat edin. Hususen onlardan Üç sıfatı nef Bir, halk, yaratma sıfatını onlardan nef yeder. İki, malikiyet, malik olmalarını onlardan nef yeder. Üç, rızık, rızkı onlardan nef yeder. Ayetlere bakın bazen şöyle araslayacaksınız. Onlar bir çekirdeğin incecik zarına bile malik değil değildirler. Bazen şöyle araslayacaksınız. Onlar ne gökten ne yerden size hiçbir rızkı vermeye güç getiremezler. Bak Yüce Allah azze celle hususen bu üç vasfı onlardan net yedir. değiller, Malik değiller, Rezzak değiller. Bu üç vasıf hangi şeyin vasıflarındandır? Allah. Rububiyetin vasıflarındandır. Rububiyetin. Rab ne demektir? Halik, Malik, Rezzak. Onları göreceğiz inşallah. Yüce Allah Azza ve Celle rubudiyetin sahibidir. Yüce Allah Azza ve Celle bu ayette şunu beyan ediyor. Halik olmayan, Malik olmayan, Rezzak olmayan ibadet ve duaya da layık ve hak sahibi olamaz. Bak nasıl beyan ediyor? Diyor ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'ın yanı sıra yalvarıp durduklarınıza. Şimdi bir dönün bakın. İlkin müşrikleri kendi putlarına döndürüyor. Onların mazallarını çevirttiriyor ve diyor ki şu putlarınıza şu beş para ekmek putlarınıza bir dönün bakın. Neye yalvarıyorsanız. Arkadaşlar put denince lak menat sanmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in muvabdada hasen bir senet ile rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Dikkat edin ağrınıza gelmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ım kabrini tapınılan bir put haline getirme. Allah'ım kabrini tapınılan bir put haline getirme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri put olur mu? Olur. olur. Ne zaman? Tapınıldığı zaman. Ya, tapınanın putudur bak, tapınanın putudur ha, bu putlar ay, güneş, yıldız her neye yalvarıyorsan her neye tapıyor her neye sığınıyorsan gücü onlara birden de bak diyor sonra ne diyor sonra onlardan hüccet ve delil istiyor. arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle devamlı surette batıl ehlinden delil talep eder. Niçin? Bu bize şunu gösteriyor. Allah kendisine yapılan ibadetin delil üzerine istinad etmesini istiyor. Sen ona bir ibadet yapıyorsun. Ya da bir ibadette bulunuyorsun. Bu hangi delile istinad ediyor? Hangi delile dayanıyor? Hangi deliyle? Abi içinden geldi vallahi. Olmaz içinden geldi. Allah delil istiyor. İçinden geldi. İçinden geldiği ile ibadet olur mu? Heh. Bak, birincisi ilavelere de baktım. Bazı tashihler yaptım. İnşallah. Şimdi onu okuyacağız. Selim usta sen inşallah oku. Biz de geri geldiği zaman ondan açıklamalar yapalım. Evet buyurun. Müslümanların bayramları ve İslam'da yurbaşı kutlamanın hükmü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah azze ve celle'ye hamd olsun. Salat ve selam onun Resulüne ayine, ashabına ve onun yol göstermesiyle doğru yolu bulanlara olsun. Müslümanların bilmekle mükellef oldukları şeylerden birisi de kendi bayramlarıdır. Bu bayramların sadece Kurban ve Ramazan bayramı olmak üzere iki bayram olmasında hiçbir şüphe yoktur. Bu iki bayramın haricinde bayram diye kutlananların adı ne olursa olsun Müslümanların bunlarla hiçbir alakası yoktur. Bu bayramlar müşriklerin ve kafirlerin bayramlarıdır. Bu bayramlara Müslümanların katılmasının, toplamasının, onlara uymasının ve benzemesinin haram olduğu kitap, sünnet, icma ile sabittir. Evet. Müellif Risale'yi hazırlayan arkadaş, kardeşimiz, Müslümanların bayramlarını bilmesinin öneminden bahsediyor bize. Arkadaşlar, bayramlarımız şeriatımızın önemli şiarlarından, önemli ilkelerinden bir tanesidir. Her şeriatın bazı şiarları vardır ve bayramlar da İslam şeriatının yüksek şiarlarındandır. Yahudilerin de Hristiyanların da dinlerinin ön plana çıkan bazı alametleri yani şiarları vardır. Aynı şekilde diğer din sahiplerinin de bazı şiarları var. Yani dinlerinde ön plana çıkan ve dinlerinin alameti olmuş dinlerinin alameti olmuş bazı şiarlar vardır. Bayramlar da her dinin yüksek alametlerinden bir tanesidir. Hiç şüpheye yer olmaksızın bilinen bir husus var ki Müslümanların bayramı iki bayramdan ibarettir. Birincisi oruç tuttuğumuz ayın akabinde gelen Ramazan bayramı İkincisi Kurban Bayramı. Haccın akabinde gelen, haccın içinde olan Kurban Bayramı. Bu iki bayramın dışında Müslümanların hiçbir bayramı yoktur arkadaşlar. Bu iki bayram dışında dünyanın neresinde hangi din mensubunun kutladığı hangi bayram olursa olsun bizim açımızdan hiçbir değer, önem ve ehemmiyet arz etmez. Hangi din mensubu, hangi münasebetle kutluyor olursa olsun, onların bayramlarından bir kısmı bizim de yüksek kabul ettiğimiz bazı değerlerle ilgili olabilir. Mesela, İsa aleyhisselatü vesselam, bizim nezdimizde de yüksek bir fazilete, değere, kıymete sahiptir. Hristiyanların nezdinde de öyledir. Fakat bizim dinimiz İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu bir bayram vesilesi etmeyi bize meşru kılmamıştır. Bizim dinimizde İsa Aleyhisselam'ın Vesselam'ın doğumunun bayram olması gibi bir özellik Yok. Dolayısıyla İsa Aleyhisselatü Vesselam bütün değerine, bütün kıymetine rağmen onun doğduğu gün ya da öldüğü gün ya da bir başka peygamberin doğduğu gün, öldüğü gün özel bir gün olamaz, bayram olarak kutlanamaz, bayram olarak ilan edilip bayram faaliyetleri icra edilemez. Dolayısıyla bugün dünyada hangi münasebetle kutlanırsa kutlansın bütün bayramlar biz Müslümanların nezdinde hiçbir değeri kıymeti olmayan batıl günlerdir. O günler bizim bayramımız değildir. Biz o günlerde başka din mensubu yabancıların bayramlarını kutlamayız. O bayramlara iştirak etmeyiz. O günlere özel faaliyetler yapmayız. O günlere hiçbir özellik ve fazilet tanımayız. Peki, başka din mensuplarının bayramlarına bu şekilde tavır aldık. Bizim dinimizin mensuplarının bu iki bayram dışında icat ettikleri bayramlar onlar kutlanır mı? Hayır. Hayır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sonradan çıkan her bir şeyden şiddetli bir şekilde mehye etmiştir. Ve buyurmuştur ki sonradan ben getirmediğim halde sonradan bu dine sokulan bu dinde sonradan ortaya atılan her türlü söz ve amel bidattır. Her bidat bir dalalettir ve her dalalet yeri cehennemdir. Dolayısıyla arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla bize bayramlarımızı iki bayram olarak bildirmiştir. Bunun dışında Peygamberimizin doğum gününün bayram olarak kutlanması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ölüm gününün veya hicretin veya başka bir günün veya Mekke'nin fethinin bayram olarak kutlanılması caiz değildir. Tıpkı kafirlerin bayramını kutlamak gibi o da haramdır. Fakat haramlıktaki şiddet ve sakındırma olarak aynı derecede ve seviyede değildirler. Müellif Risalemizin yazarı diyor ki bu bayramlara Müslümanların katılması kutlaması, onlara uyması ve bu bayramlarda onlara benzemesi hem kitap ile hem sünnet ile hem de icma ile haramlığı sabit olan bir husustur. Kitap, sünnet ve icma dinin kaynaklarıdır. Kitap ve sünnet asli kaynaktır. İcma da bir mesele üzerinde kitap ve sünnetin naslarının hükme dalaleti hususunda ümmetin görüş birliğine varması demektir. Bu da dinde temel olan esaslardandır. Dolayısıyla kitap, sünnet icma ile kafirlerin müşriklerin bayramlarını kutlama, onlarla birlikte olmak, onlara tebrik etmek, o bayramlara o günlere bir özellik tanımanın haramlığı sabit olmuş oluyor şimdi müellif risalemizin yazarı bize bu delilleri tek tek sunmaya başlıyor buyur kitaba gelince yani kitaptaki deliyle gelince demek istiyor Allahü Teala has Müslümanların bazı sıfatları hakkında şöyle buyurmuştur onlar ki zurda bulunmazlar boş ve kötü sözlere rastladıkları vakit haysiyetli bir şekilde ondan yüz çevirip geçerler Muhammed bin Sir'in, Mücahib, Rebi bin Enes, Dahak'ın hakkında aralarında bulunduğu tabi'in alimlerin ve bunlar dışındaki pek çok müfesslerin ayetteki zur kelimesini müşriklerin bayramları olarak tefsir etmişlerdir. Evet. Bunlar tabi'inin büyük imamları. <gülüyor> Tefsirde ün salmış Muhammed bin Sir'in, Mücahib, Rebi bin Enes, Dahak bunlar tabi'inin önde gelen ünlü simaları. Bu tabiim imamları ve bunların dışındaki birçok ilim adamı, bu ayet i kerimede geçen zur, onlar yücelallahazza recalle müminlerin vasına açıklarken ne buyuruyor? Onlar zurda bulunmazlar, zura şahitlik etmez, zura şahit olmazlar. Nedir bu zur? Zura şahit olmak ne demek? Zurda bulunmak ne demek? Muhammed bin Sir'in, ah. Sirin Mücahit, Rabi bin Enes ve Dahhak ve onların dışında birçok müfessir alim ayet kerimedeki zul kelimesini müşriklerin kafirlerin, Yahudilerin Hristiyanların hasılı kelam İslam'ın dışındaki diğer din mensuplarının bayramlarıdır diye açıklıyorlar. Evet. Sünnet mi? Çünkü zur kelimesi Arapça'da batıl manasına gelmektedir. Bundan dolayı yalana da zur denir. Şüphesiz ki müşriklerin bayramları da batıl cümlesindendir. İşte bu Kur'an lafızlarının önemli bazı muhtevaları ile tefsir edilmesi tabiinden olan müfessirlerin çoğunun adetidir. Evet müfessirler, tabiim dönemi müfessirleri Kur'an-ı Kerim'de bu ve buna benzer ayet-i kerimeleri bu şekilde velalet ettikleri hükümlerle tefsir ediyorlardı. Sünnetteki delile gelince bu Kur'an-ı Kerim'deki delili bu Kur'an-ı Kerim'deki delili kafirlerin ve müşriklerin bayramlarına iştirak etmenin haramlığı hususunda. Ayet ha ayet eğer bir kişi bu Furkan suresinin 72. ayeti eğer bir kişi bu ayetin bu şekilde tefsirine karşı gelir ve reddeder ayetteki zul kelimesini kabul, e, bay, müşriklerin bayramı şeklinde müşriklerin, kafirlerin bayramı şeklinde tefsir edilmesini inkar ederse ona diyecek sözümüz şu olur bir bunu bu şekilde tefsir edenler nesillerin en hayırları olan ve ilimlerini sahabeden alan tabiin imamlarıdır İkincisi, bizim Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet dışında sünnetten birçok delilimiz vardır. Kafirlerin bayramının kutlanmasının, müşriklerin bayramının kutlanmasının haramlığına dair. Dolayısıyla sen Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin müşriklerin bayramına delalet ettiğini reddetsen de kabul etmesen de sünnetteki deliller onu haram kılmak için yeterlidir kifayet eder evet sünnete gelince yani sünnetteki delile gelince burada konu hakkında bazı hadisleri zikredeceğiz bir Enes bin Malik şöyle demiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiklerinde Medine halkının eğlendikleri iki gün vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gün nedir diye sordular Medine halkı ise cahiliye döneminde biz bu iki günde eğlenirdik dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah size o iki gün yerine ondan daha hayırlı kurban bayramı ve ramazan bayramı vermiştir buyurdular. Bu hadisi Ebu Davud sahih isnatla rivayet etmiştir. Evet. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Medine'de bayram, bir takım bayramlar kutlandığını görüyor ve sahabesini o eski bayramlarını kutlamaktan nehyedip onlara, size onlardan daha hayırlı olan iki bayram verilmiştir buyuruyor. Bu nehi bu nehi ve Ramazan ve Kurban bayramlarının o bayramların yerine ikame edilmesi bize cahiliyet bayramlarının her türünün mutlak olarak haram kılındığına dair bir, delildir. Evet. İki, Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet etmiştir. Her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis her kavmin kendilerine mahsus kutlamış oldukları bayramları olduğuna delalet ediyor. Evet. Bu hadis açık bir şekilde çok önemli bir hadis. Her kavmin bir bayramı olduğuna delalet etmektedir. Yani her din mensubunun, her milletin, her kavmin, her topluluğun bir bayramı vardır. Bizim bayramımız ise bu hadiste kast edilen kurban bayramıdır. Bizim bayramımız ise iki bayramdır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Bu iki bayram dışında Müslümanların bayramı yoktur. Üçüncü delik bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu bir miktar deve keseceğim diye nezretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle ne, dedi. E, nezretmek demek adamak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ben bu bir miktar deve keseceğim diye nezrettim. Bu Mekke'ye yakın bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada cahiliye putlarından kendisinin tapılan bir put var mıydı? dedi. O da hayır dedi. Hadisin bu kısmı arkadaşlar. Bir yer cahiliye döneminde putlar olan bir yer ise bir yerde cahiliyet döneminde, İslam'dan önceki dönemde eğer putlar var idiyse oraların tazim edilmesinin Cahiliyet döneminde olduğu gibi İslam'da da yasak olduğuna delildir. Neden dolayı? Neden dolayı? Veler ki bir kişi Allah'a kurban kessin, veler ki artık orada put olmasın, oraya kurban kesmek için nezir yapan, adak adayan kişinin şirket düşme tehlikesi vardır. Çünkü o yer daha önce müşriklerin putlarından bir putun olduğu yer. Dolayısıyla bu hadis genel olarak bir delildir, genel olarak bir hüccettir. Müşriklerin putlarının yanlarında Allah için kurban kesmek haramdır. Onun için eğer bir türbe, bir kabir, bir ağaç, bir dağ, müşriklerin ibadet ettiği, tapınılan, yardım istenilen, secde edilen, etrafı tavaf edilen bir put olmuş ise, mesela bir türbe, salih bir kişinin bir türbesi olabilir. Salih kişi, salih bir kişiye ait olabilir. Orada yatan salih bir kişi olabilir. Fakat insanlar onun başına toplanıyorlar. O kabri tavaf ediyorlar. O kabre secde ediyorlar. O kabirden çocuk istiyorlar. El açıp dua ediyorlar. Yahut o kabre çavut parlıyorlar. O ne oldu? Bir put oldu. Bundan sonra o put olduktan sonra bir Müslüman Allah için bile orada kurban kesemez, orayı ziyarete gidemez. Orayı hiçbir hiçbir maksatla kesinlikle ziyaret edemez. Çünkü o artık müşriklerin putlarından bir puttur. Bilmem anlatabildim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha, O put kaldırıldı. Gün geldi Allah'ın dini hakim oldu. O put kaldırıldı. O putun izleri tamamen silininceye dek orada yine kurban kesilemez. Oraya ibadete gidilemez. Orası ziyaret edilemez. Yani ne turistlik amaçla ne de başka bir şeyle. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nezirini yerine getir. Zira Allah'a isyan hususunda ve kişinin malik olmadığı şeylerde nezir yerine getirmek yoktur buyurdular. Bir e, satır atladım. Yok. Orayı okumuştun da onun için. Ha, bir daha baştan al. Ben orayı kaybettim Tabii. çünkü. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada cahiliye putlarından kendisine tapılan bir put var mıydı? dedi. O da hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada müşriklerin bayramlarından bir bayram var mıydı? Suhanallah. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorduğu iki soru var. Kurban kesmek için adak yapan adama sorduğu iki soru var. Bir, orada bir tut var mıydı? Bu makuldür. İslam tevhid dinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu sormasını herhangi bir garabet tarafı var mı? Şaşıracak bir tarafı var mı? Yok. İslam tevhid dinidir. Fakat ikinci soru İkinci soru bizim davamızın delili, müşriklerin bayramında hazır bulunmanın caiz olmadığının delili Resulullah sellemin sorduğu ikinci sorudur. O ne? Orada müşriklerin bayramlarından herhangi birisi kutlanıyor muydu? Müşrikler orada bir bayram kutluyorlar mıydı? İşte bu önemlidir arkadaşlar. Demek ki müşriklerin bayramına katılmak hati surette haramdır, caiz değildir. Buna ehli kitap olan, ehli kitap olmayan bütün kafirler dahildir. Onların bayramlarına katılmak bir tarafa, eğer bir mekan onların bayram yeri olarak meşhur olmuş ise o mekanda bu izler tamamen silininceye kadar o mekana herhangi bir münasebet ile ibadet için bire gitmek caiz değildir bu adam kim için kurban kesecekti Allah için müşriklerin bayram ettiği yere Allah için kurban kesmeye gitmek caiz değil kaldı ki müşriklerin bayramlarına katılmak caiz olur. yani müşriklerin bayram yaptığı yerler artık müşrikler ortadan kalkmış kalmamışlar oraya gitmez caiz değilse kurban kesmek için nasıl olur da nasıl olur da müşriklerin bayramlarına katılmak caiz olur eğer bu adama izin verirseydi oraya kurban kesmek için gitmesine Allah muvaffada ne olurdu? Diğer insanlar cahiliye dönemindeki öflerini hatırlarlar. Bakın Resulullah'ın izniyle filan adam filan yerde kurban keşti derler ve ne yaparlardı? Tekrar cahiliye döneminde yaptıkları gibi orayı bir bayram yeri haline getirirler. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nezrin yerine getir. Zira Allah'a isyan hususunda ve kişinin malik olmadığı şeylerde nezri yerine getirmek yoktur. Ha, iki, iki husus olduğu zaman kişi adağını yerine getirmez. Bir Allah'a isyan olan adak yerine getirilmez. Allah'a isyan olan adak yerine getirilmez. Burada olduğu gibi adam adak adamış. Ne adamış? ya ben askerden kurtulursam işte veya veya başka bir şey olursa hastaneden kurtulursam şimdi askerden kurtulursam bir de teyve alıyoruz hastaneden kurtulursam hastaneden kurtulursam kurban keseceğim nerede? filan türdedir Bunu bu nedir? batıldır eğer o adagını bilinçli olarak yapmışsa ve o adagıyla o türbeye yaklaşmayı kastetmişse bu adamın hükmü nedir? Müşriktir. İslam dininden çıkmıştır. Bu adam bu işinden tevbe ettiği zaman eğer sorarsa bize adagımı yerine getireyim mi? Nediriz? Hayır. Hayır. Çünkü senin adagın batıldır. Adagını yerine getirmem gerekmez. Adamın yerine getirecek isen başka bir yerde kurbanını sırf Allah için boğazdaya bilirsin. İkincisi, kişinin malik olmadığı şeyi adaması sahih değildir. Yani sahip değilsin sen böyle bir iktidara, böyle bir güce sahip değilsin. Neyi alıyorsun? Nasıl adıyorsun? Ha Böyle bir adak geçerli? Değil arkadaşlar. Evet. Dördüncü delilimiz Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Müşriklerin bayram günlerinde bulundukları kiliselerine girmeyiniz. Zira Allah'ın gazabı onların üzerlerine iner. Beyhaki sahih ismahla rivayet etmiştir. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu sözü de müşriklerin bayramlarına iştirakın haram olduğuna dair bir delildir. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh sözleri dinde dikkat edin sahabenin sözleri dinde aleyhinde başka bir rivayet yok ise veya herhangi bir sahabenin muhalefeti yok ise hüccettir delildir. Çünkü sahabe onu ancak Resulullah'tan öğrenerek söylemiştir. Onun için sahabenin sözleri de bizim için birer hüccettir, delildir. Ne zamana kadar? Aleyhine, aleyhine delil yoksa, delil yoksa ya da başka bir sahabenin muhalefeti söz konusu Değil. değilse. değilse bilmem anlatabildim mi? Ee, kiliseye girmek caiz midir? El cevap caizdir. Onların bayram günlerinde kiliseye girmek haramdır. Normal olarak kiliseye bir kişinin girmesi hatta kafir bir ülkede Kişinin namazı kilisede kılması caizdir. Bunda bir mahsur yoktur. Fakat kiliseye onların bayramları münasebetiyle girmek onların bayramlarına şahit olmak haramdır. Niçin? Ömer bunun gerekçesini açıklarken ne diyor? Radiyallahu diyor ki çünkü onlar üzerine Allah'ın gazabı iner. Evet. Özür dilerim. O kilisede resimler falan var, Caiz oluyor mu? Olur. Yani e, kafir bir ülkede mescidin bulunmadığı bir yerde kilisede namaz kılmak caiz olur. Resmin bulunduğu yerde namaz kılmak caiz olur. Puta yönelik olmamak şartıyla. Evet, kıblende put olmamak şartıyla. Beşinci delilimiz. Yine Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın düşmanlarına yani kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere, Hindulara, Müşriklere bayramlarına katılmak suretiyle yaklaşmayın. Ha. Hazreti Har Ömer radıyallahu anh burada çok büyük bir fıkıh ortaya koymuş. Onların bayramlarına katılmanın onlara yaklaşmak olduğunu bize açıklamıştır. Ha. Altıncı delilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme kendisini benzetirse onlardandır buyurdu. Bunu da Ebu Davud rivayet etmiştir. Evet. Ve sahih bir senet ile rivayet etmiştir. Bu hadisin sahih olmadığı iddiasında bulunan sözü çürüktür. Yalandır. Zaten bu hadisin sahih olmadığı iddiasında bulunan kişinin herhangi bir hadis ilimlerinde bilinen herhangi bir seviyesi ve ilmi de mevcut değildir. Evet. Fethullah Gülen bu hadisin zayıf olduğunu iddia ediyor ve bununla galiba kafirlere yaklaşmanın cevazına istiklal etmeye kalkışıyor. Evet. Bu hadisin sahihliğini ilim ehlinden birçokları ifade etmiştir. Hadis en aşağı ifadeyle hasendir. Hadis sayıhtır. Hadis zayıf değildir ve hadis dindeki büyük kaidelerden büyük kurallardan bir tanesidir kim bir kavme kendisini benzetmeye çalışırsa benzerse değil benzetmeye çalışırsa o da onlardandır bu hadis dindeki büyük ilkelerden büyük kaidelerden bir tanesidir evet. Ebu Davud rivayet ediyor hadis 7. delilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir aşure gününde oruç tutun bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmakla da Yahudilere muhalefet ediniz. Ahmet ve Sa'id bin mensut Sünen isimli kitabında rivayet etmiştir. Bu hadiste arkadaşlar, kafirlere muhalefetle ilgili, ibadet şekillerinde kafirlere muhalefet ile ilgili genel bir esası bildiren bir rivayettir. Sekizinci delilimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizden başkasına kendisini benzetenler bizden değildir. Bu hadiste Ebu Davud hadisi gibidir tıpkı. Dokuzuncu delilimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla cumartesi ve pazar günü oruç tutarlardı. Bu her iki günde müşriklerin bayram günüdür. Ben de onları muhalefet etmeyi severim buyurdular. Ahmet ve Nese'i rivayet etmişlerdir. Bu hadisenin ben bilmiyorum. Maillif yazmış. Onu sonra araştırırız inşallah. 10. delilimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim Acem beldelerinde kalır ve onların Nevruz ve Nefrican bayramlarına katılır ve kendisini onlara benzeterek ölürse kıyamet günü onlarla beraber o hal üzere haşrolunur. Beyhaki sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, bu sözünde birkaç harama işaret etmiştir. Kim Acem beldelerinde kalır? Bu sözüyle küfür beldelerinde oturmanın haramlığına işaret etmiştir arkadaşlar. Kafirlerle birlikte, müşriklerle birlikte küfür memleketlerinde, şirk memleketlerinde halkının çoğunluğu Yahudiler, Hristiyanlar olan Mescitlerin bulunmadığı, ezanın aşikere okunamadığı, Müslümanların velayetinin geçerli olmadığı memleketlerde ikamet etmek Müslümanlar için haramdır. Bir kişi müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla birlikte ikamet ederse ikamet ettiği süre boyunca onlarla beraber kaldığı süre boyunca kesinlikle çok büyük bir günah işliyor çok büyük bir harama bulaşıyor demektir. Asrımızda da enli sünnetin önder ilim adamları Şeyh Abdülaziz bin Baz, Şeyh Elbani, Şeyh Saleh Fawzan hepsinin ortak verdiği fetva Avrupa'da, Amerika'da kalan Müslümanların tekrar İslam memleketlerine dönmelerinin gerekliliği, vacipliği, farz olduğu üzerine çünkü oralarda oturmak oralarda ikamet etmek bir Müslüman için kesinlikle caiz değil haramdır. Savaş. Abdullah İbni Ömer başka bir şeye daha işaret ediyor. Onların Nevruz ve Mihrican bayramlarına o zaman Acem milletlerinin meşhur bayramı Nevruz halen daha kutlanıyor. Onların bu bayramlarına katılırsa kendilerini onlara benzeterek ölürse kıyamet günü ne olur? Onlarla birlikte haşsız olur. Birkaç sebep var onların ülkelerinde bulunmanın caiz olmasının e, sebepleri. Bunların içerisinde çalışmak yok. Yani çalışmak amacıyla rızkını temin amacıyla kafir ülkelere yolculuk da yapılamaz. E, şey, e, gidilemez. Orada ikamet edilemez. Kafir ülkelere Ticaret için gidebilir bir tüccar kafir ülkelere ticaretini yaptıktan sonra memleketine geri dönmek şartıyla. İcma'deki delile gelince, Ömer Rəşadullahu anhun ehli zimmet için koştuğu şartlardan birisi de ehli zimmet dediği Müslümanların velayeti altında yani Müslümanların yönetimi altında e, yaşayan azınlık durumunda olan e, zelil durumda yaşayan. Yahudiler ve Hristiyanlar. Şartlardan birisi de sahabenin ve sahabeden sonra gelen diğer fukahaların da ittifak ettiği şu şarttır. Ha, Hazreti Ömer bu şartı koşmuş onlara. Yani biz sizin topraklarınızı fethettik. Şu anda yönetimimiz altındasınız. Siz Yahudi ve Hristiyan olarak kalabilirsiniz. Dininiz üzere kalmakta serbestsiniz. Yalnız bize cizye ödeyeceksiniz. Bu bir şart. Başka bir şart Hazreti Ömer'in koştuğu ve diğer İslam fatihlerinin de icma ile kabul ettiği başka bir şart nedir? Ehli kitaptan olan zimmiler İslam diyarında bayramlarını açıkça kutlayamazlar. Ha, İslam memleketinde ne Yahudiler ne Hristiyanlar bayramlarını açıkça icra edip kutlayamazlar. Peki ehli zimmetin kendi bayramlarını İslam diyarında kutlamalarının ittifakla yasaklanmasına rağmen Müslümanların bunu bizatihi kutlaması nasıl caiz olur? Müslümanların bu bayramları kutlamaları kafirlerin açıkça kutlamalarından daha şiddetli değil midir? Evet. Bu bayramları kut Bu bayramları kutlamanın birçok yönden haramlığı sabittir. 1. Muhakkak ki bayramlar şeriat dini yollar ve ibadetler cümlesindendir. allah Teala şöyle buyuruyor. Şimdi e, demin arkadaşlar kitaptan, sünnetten ve icmadan delilleri sıraladı. Şimdi de bu delillerden istinbat edilen fıkıhları yani e, müşriklerin ve kafirlerin bayramlarının kutlanmasının, haram kılınışının sebeplerini sıralıyor. Bir, ne dedi? Her biriniz için Hüküm çıkartmak. allah Teala şöyle buyurur. Her biriniz için bir şeriat ve dini yollar yaptık. Başka bir ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her ümmete yerine getirmeleri için ibadetler koyduk. Bunlar da kıble, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Onların bayramlarına tümüyle katılmak, küfürlerine uyum sağlamaktır. Bazı bölümlerde katılmak ise küfrün bazı bölümlerine uyum sağlamaktır. Bayramlar, şeriatların birbirinden ayrılmasında en özel ve en açık alametler... Evet. Bayramlar, Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Biz her birinize bir şeriat tayin ettik. Bundan önce peygamberler farklı farklı şeriatlerle gelmişti. Bayramlar da arkadaşlar, şeriatlerin en özel ve en açık alametlerinden bir tanesidir. Her şeriatın en özel ve en açık alameti kendi bayramıdır. İmam anlatabilir miyim? Hmm. Bakın günler mesela. Yahudilerin günü hangi gündür? Cumartesi. Cumartesi. Öyle değil mi? Hmm. Hristiyanların ki Müslümanların ki Cuma. Cuma. Hah. Bu günler, bu bayramlar ve Müslümanların senelik iki bayramı, Hristiyanların yılbaşı ve bunun dışındaki bayramları Yahudilerin bilmediğimiz başka bayramları her birinin şeriatının kendisine özel bayramıdır. Ve bayramlar şeriatların birbirinden ayırt edildiği özel alametlerdendir. Zira onların bayramlarına katılmak küfrün en özel ve en açık alametlerinde onlara uymak demektir. Şüphe yok ki bu konuda onlara uymak insanı bazen küfre götürür. Ha, eğer sen onların bayramlarına katılırsan onların şeriatlarını batıl olan, tahrif olunmuş olan, nefk olunmuş, yani hükmü kaldırılmış olan şeriatlarını tasdik etmiş, şerefli İslam dininden yüz çevirmiş olursun. Dolayısıyla sen gidebilirsin. Ne zaman küfre girer, onların bayramını kutlayan, ne zaman küfre girer onu birazdan göreceğiz. İki, bu bayramların adının kutlanmasına cevaz verilmesi tamamının kutlanılmasına sebep olur. Evet. Böyle bir cevap katiyen söz konusu olamaz. Yani e, şimdi bazı batıl ehli, bid'at ehli, dalalet ehli kafirlerin ve müşriklerin bayramlarını kutlamanın caizliğine fetva veriyorlar ve diyorlar ki bu bayramlar ee, onların dini özellikleri olmaktan çıkmıştır dünya globalleşmiştir artık aynı evrende yaşayan kardeş topluluklarız biz onların bayramlarını kutladığımız gibi onlar da bizim bayramlarımızı kutlayabilirler biz her birimiz kardeş olduk artık kardeş olduk artık global bir dünyada yuvarlak bir dünyada yaşıyoruz böyle iddialarla kafirlerin ve müşriklerin bayramlarını kutlamayı caiz kılmaya çalışıyorlar Onların bu iddiaları tamamen batıldır arkadaşlar. Hiçbir kafir, hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan gelip sizin bayramınızı kutlamaz. Kutlasa bile sizin onların bayramınızı kutlamanız caiz değildir. Çünkü dinlerin ihtilatı, dinlerin birliği batıl olan ve küfür olan bir davadır. Bir, dinlerin birliğine katiyen karşıyız. Hak din, Allah katında Yegane din sadece İslam'dır. İslam dışındaki bütün dinler sadece bâtıldır, başka bir şey değildir. Onun için yanlış Müslüman olurlar ya da cehennem ehlidirler. Onun için şeykul İslam rahmetullahi aleyh İbn yazdığı kitaba ne isim verdi? Kitap Fark yok. Müsta Sırat-ı Müstakimin gereği Cehennem ehline muhalefet sırat-ı müstakimin gereği cehennem ehline muhalefettir. <Gülüyor> Yüce Allah Biz Allah Rabbimize nasıl dua ediyoruz? İhdina sırat-ı müstakim. Şeyhülislam bize bunu tefsir ediyor. Evet. Ey insanlar! Siz Rabbinize dua ettiniz. İhdina sırat-ı müstakim diye. Bizi sırat-ı müstakime ilet. Ey Rabbimiz dediniz. Bunun tefsiri nedir biliyor musunuz? Bunun tefsirini Şeyhülislam bize sırat-ı müstakim isimli kitabıyla yapıyor Hı. kitabın isminde bunun tefsiri var Hı. ne diyor kitabın isminde sırat-ı müstakimin geleği cehennem ehline Hı. muhalefettir Hı. cehennem ehline muhalefettir kimdir cehennem ehli yahudiler, Hristiyanlar, mecusiler Hı. hasıl İslam dinine mensup olanların dışındaki bütün dinler bütün fırkalar bütün cemaatler, bütün kavimler, bütün milletler onların hepsi cehennem ehlidir. Biz onları kurtuluşlarını sağlamak için, bizim gibi cennete girmelerini istediğimiz için onların da tevhid güneşiyle aydınlanmalarını istediğimiz için İslam'a davet ederiz. Fakat kafiyetle bunun dışında onlarla bir diyalog içerisine giremeyiz. Onlarla bizim diyalogumuz telii içindir. Onlarla bizim diyalogumuz, onları Allah'a davet etmek içindir. Yoksa onlarla bizim diyalogumuz aynı zeminde dinlerimizde alışveriş yapmak için oh. olamaz. Bizim onlardan alacağımız hiçbir şey yok. Biz onlara ancak tebliğ için Kapan diyalog şey yapabiliriz. Ya. Ha bunun dışında bir kişi diyalog kelimesiyle diyalog kelimesiyle tebliğin dışında bir şeyi kastederse o İslam dininden irti